Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar çok kıymetli Gülefen dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Ve her zaman olduğu gibi bir öykümüz var. Yine bugün bugünkü öykümüzün adı Hediye. Karla örtülmüş sokakta sağa sola koşuşuyor ve rastladığı kişilere avucunda tuttuğu şeyi gösteriyordu. Bak Abla ne verdi? Diye. Hadiseyi başından itibaren görmüş, Fakat ne olduğunu tam anlayamamıştım. Okuldan çıkan liseli kızlardan birisi yanına yaklaşmış, Ve yanağına bir öpücük kondurup, Küçük avuçlarına bir şeyler bırakmıştı. Beş altı yaşlarında olduğu anlaşılan yavrucuk, Kızın arkasından Şaşkın şaşkın baktıktan sonra büyük bir sevinçle yerinden fırlamış ve belki de şimdiye kadar kendisine verilen o tek hediyeyi başkalarına göstermek istemişti. Sıra bana gelmiş olmalı ki gülen gözlerle yüzüme bakıp aynı cümleyi tekrarladı. Bak bak abla bana ne verdi? O değerli hazinesine duyduğum merakla Küçücük ellerini aralayıp baktım. Soğuktan morarmış avuçlarında erimeye başlayan bir kar topu tutuyordu. Hem de dizlerine kadar kara gömülmüş bir vaziyette. Çocuk hızla kaybolmakta olan hazinesini birkaç kişiye daha göstermek arzusuyla koşarak yanımdan uzaklaşmıştı. Sokağın ilerisindeki bakkala onun kim olduğunu sorduğumda anne ve babasını bir kazada kaybetti dedi. Ona mahallenin yetimi derler. Benciler, yetim, yetim deyince aklıma o yetimler yetimi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Dünyaya gelmeden evvel babasını sonrasında da annesini kaybetmiş 5-6 yaşlarında. Ve işte öyle yetim kalmış. O yetimler yetimi diyor ya. Yetimin elinden tutmak. Yetimin başını okşamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde. Hem tavsiye edilmiş. Hem de bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdeler vermiş teşvik etmiş tabi bir ferdin yetim olan bir insanın elinden tutmanın sevabının çokluğu hadislerde bu kadar ifade edilirse şu anda müslümanlar yetim alemi İslam yetim sahipsiz, annesiz babasız tabiri caizse, işte bu noktada, herkes, o yetimler yetimiyle başlayan, bu davanın, hitama ermesi noktasında, elinden geleni yapacak, ve, elde eriyen, kaybolan bir kartopu hediye değil, kaybolmayan, Aksine Üstad Hazretleri'nin onu bulan neyi kaybetmiş ki? Onu kaybeden neyi bulmuş ki diyor ya? işte şu 20. asırda insanımızın en baştaki, en değerli, en önemli yitiklerinden biri Allah'ı buldurması, Kur'an'ı kavuşturması, Hz. Muhammed Mustafa ile tanıştırması noktasında Esas yetim bir yönüyle de annesinden, babasından mahrum olan değil. Annesini, babasını kaybeden değil. Esas yetim kim biliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Allah'ını kaybeden, peygamberini kaybeden, dinini kaybeden, imanını kaybeden, peygamberini kaybeden. Esas yetim, yetimler yetimi bu esasın. Çünkü eğer iman sahibi ise burada annesini babasını kaybetmiş olsa bile ebedi hayatta tekrar bir araya gelinebilir, gelebilirler, bulunabilirler. Ama iman olmazsa işte esas yetimlik orada. Bunun için insanımızın gerçek yetimliğini hisseden gönüller ve o gönüllerin başında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o yolun yolcuları hep aynı türküyü, hep aynı sesi, hep aynı soluğu seslendirmişler. Ve bu asrın başına durup bu asrın insanlarına seslenen Üstad Hazretleri gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. ''Neslinin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım.'' demiş. Ve insanlığın o yetimliğinin giderilmesi adına ateşlerin içerisinde yanmaya bile göze almış, buna bile razı olmuş. Demek ki bu noktada insanlığı yetimlikten kurtarma her şeyden önemli ki Allah Celle Celaluhu peygamberlerini bu vazife için göndermiş. Evet değerli dinleyiciler, yine bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan istikamet tepesinde sizinle bir gezinelim istedim ve sonrasında o istikamet tepesinin zirvesinde otağımızı kurup bakalım o bu tepe neleri gerektiriyormuş? Nelerin üzerine ikame ediliyormuş? Neler bize ifade ediyormuş? Hep beraber sizlerle bu tepenin üzerinde oturup, şöyle inşallah bir tefekkür edelim, bir müteala edelim istedim. İşte bugün kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan, istikamet tepesini sizlerle paylaşıyorum inşallah. Doğruluk demek olan istikamet ehli hakikatçe itikatta amelde yemede içmede halde sözde ve bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp Nebiler, Sıddikler, Şehitler ve Salihlerin yolunda yürümeye itina gösterme şeklinde yorumlanmıştır ki Fussilet suresinin 41. ayetinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ summa سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ayeti de sadakallahu lazim. İşte bu Allah'ın rububiyetini itiraf ve birliğini tasdik edip iman, amel ve muamelelerinde peygamberlerin yürüdüğü şehrehta yürüyenleri ötelerde saf saf meleklerin karşılayıp korku ve tasanın kol gezdiği o ürpertici vasatta onların müjdelerle coşturacaklarını haber veriyor. Değerli dinleyiciler, ben baştan bir daha alayım mevzuyu. Doğruluk demek olan istikamet el hakikatça itikatta. İtikatta derken biz tevhid hakikatine inanmış müminler olarak sadece Allah'a inanmış ve öyle inanmış ki bakın Kur'an bize ilk suresi olan Fatiha suresinde bu dersi bize ayan beyan vermekte ve Fatiha'sız namaz olmaz hadisi şerifi çerçevesinde o Fatiha'nın Seb'ül Mesani denilen Küçük Kur'an denilen Kur'an'ın küçültülmüş hali gibi adeta Fatiha suresinin bir ayeti tabiri caizse kulağımıza böyle tutmakta ve bizi bu noktaya hassasiyet derecesinde nazarları çekmekte. Orada bakın hepinizin, hepimizin namazlarda okuduğu veya ölülerimizin arkasından okuduğumuz Fatiha suresindeki o ayeti i kerimede ne diyoruz biz? Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. İhtina sıratel müstakim sıra lezine en amta aleyhim diye biliyorsunuz devam ediyor. Ama ondan önce ne diyoruz biz? Zaten sure bu başa şükürle başlıyor elhamdülillahi rabbil alemin diye alemlerin Rabbine hamd olsun diye bu da adeta bize her ne hal ve şart içerisinde olursak olalım daima her meseleye şükürle başlamamız o meseleleri şükürle karşılamamız gerektiğini anlıyorum ben acizane tefsir sahasında çok ciddi bilgim olmamasına rağmen bu dar idrakimle bunu anlıyorum. Sonrasında Errahmanirrahimim Malik Yavmiddin İyyâken a'budu ve iyi istayin Ancak diyor sana ibadetler. Bakın sadece. Sadece sana ibadet eder. Sadece senden yardım dileriz. Şimdi bu o kadar önemli ki biz günlük hayatımızda yani sadece sana ibadet eder. Ancak sana ibadet eder. Sadece senden yardım dileriz. Sadece ancak senden yardım dileriz. Sadece sana el açarız. Sadece senden isteriz. Sadece senden bekleriz manasında. Bu önemli bir hadise. Adam mesela ifadelerinde daha önce belki hatırlarsınız. Benim işimi diyor ancak falan halleder. Falan derse bu iş olur diyor bakın. İşte falan bakan devreye girirse olur. Falan doktor beni iyileştirir. Bakın bunların hepsi tehlikeli sözler. Çok kıymetli dinleyiciler. Doktor iyileştiremez ki. Doktorun elinde şifa yok ki. Şafi Allah'tır Celle Celaluhu. Doktor sadece bir vesiledir. Bunu derken yani sebeplere müracaat etmeyin manasında anlamayın. Hasta olduysanız muayene olacaksınız. ilaç kullanacaksınız. Ama şifayı Allah'tan bekleyeceksiniz o bir vesile hani bu neye benziyor mesela diyelim ki sizin bir şehrin valisiyle bir işiniz var o valiyi iyi tanıyan bir tanış buldunuz arkadaş buldunuz dediniz ki ona siz beni yeter ki onun huzuruna çıkarın ben derdimi anlatırım ve o da kabul etti aradı diyelim ki o valiyi siz onunla beraber valinin huzuruna çıktınız siz orada diyeceğinizi valiye mi dersiniz? Yoksa sizi getiren o adama döner mi anlatırsınız? Elbette kimin huzuruna gitmişseniz onu anlatırsınız meramınızı, derdinizi. Şimdi dolayısıyla sizi götüren bir vesiledir. Aracıdır, vasıtadır. Ama sizin muhatabınız orada o huzuruna çıktığınız zattır. Dolayısıyla ilaç bir vesiledir. Doktor bir vesiledir. Veyahut da, maalesef enteresan şeyler duyuyorum. Mesela adam diyor ki benim diyor şeyhim derse bu olur. E benim hocam isterse bu olur. Benim efendim bu olursa hayır ya. Bunlar Allah korusun insanı belki de bir yönüyle yoldan çıkarabilecek hadiseler. Şeyhlerimiz baş tacı, hocalarımız baş tacı, hoca efendilerimiz baş tacı, hoca hanımlar baş tacı ama... Bunlar bir vasıtadır değerli dinciler. Burada istikamet dedik ya bakın bu mevzuya girmek hasıl oldu. Geçen de arz etmiştim. Bir ziyaret yerine gittik. Baktım orada çullar bağlanmış, çaputlar bağlanmış, iplikler bağlanmış. O ziyaretin, o taşların, kayalıkların arasına işte birisi yazmış ben ikiz erkek evlat istiyorum. Yahu ölüden değil, diriden istesen yine veremez ki. Çok diriler ver çocukları olmuyor yani o konuda istenecek şey Allah'tan istenecek. Ha, orada onlar vesile yapılabilir. Ve bu konuda bakın, sahabe-i kiram hazretleri öyle hassas ki, Hazreti Halid bin Velid'i bilirsiniz. Müslüman oluncaya dek, yani Müslüman olmazdan evvel, hiçbir harpte mağlup olmamış, hep galip gelmiş, muzaffer gelmiş. Müslüman olduktan sonra da, hiçbir harbi kaybetmemiş büyük bir komutan bu Halid bin Velid radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz öyle bir dönemde görevden alıyor ki düşünün şimdi siz ordular komutanı birisini düşünün ve bu ülkenin reisi o komutanı alıyor er yapıyor emrindeki eri de başına komutan yapıyor Sonrasında Halit bin Velidi çağırıyor Hazreti Ömer. Burada bir meseleyi anlamanız noktasında bu meseleyi size arz etmek istiyorum değerli dinleyiciler. Kardeşim diyor Halit ben seni çok severim. Fakat insanlar bu zaferleri bu galibiyetleri şahsında görmeye başladı. Halit galip geldi. Halit bizi muzaffer etti demeye başladı. Bu da şirktir. Allah'a karşı şirke girme demektir. İnsanları o tür günaha sürüklemekten ve senin de böyle bir günaha girmenden endişe ettiğimden dolayı seni vazifeden az ettim, Yanlış anlama ben seni çok seviyorum diyor. Anlıyor musunuz meseleyi? Onun için her meselede yani gerek şu gerek bu sahada her türlü hizmetlerde olabilir. Bazı insanların kabiliyetleri çok fazla olabilir. Mesela bazı insanların sözleri çok dinlenebilir. Çok hareketli olabilir. Mesela adam diyor ki işte falan hoca anlattı adam namaza başlattı. Hayır ya namaza başlatan Allah'tır Celle Celaluhu. O bir vesiledir. İşte adam anlattı adama içkiyi bıraktırdı ya. İçkiyi bıraktıran Allah'tır. O sadece bir vesiledir. Ya işte ben söyledim de adam hidayete geldi. Arkadaş, sen kimseyi hidayete getiremezsin. Hidayete getirtiren Allah'tır. Hidayet veren Allah'tır. Sen bir vesilesin, vasitasın. Onun için bu sözlerimize ve kalbe geçen bu duygulara çok hakim olmak lazım. Biz sadece bir vasitayız. Hocalar bir vasitadır. Şeyhler bir vasitadır. Hoca efendiler bir vasıtadır. Efendiler bir vasıtadır. Her şey Allah'tandır. Hani itikatta deyince akla o geldi. Amelde, yemede, içmede, halde, sözde. Bunların her aslında bir ders olacak mevzular. Amelde diyor mesela. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümkün olduğu kadar namazlarını camilerde cemaatle beraber eda edermiş, ifa edermiş. Günümüzün mümin ve Müslümanlarının maalesef en büyük ihmal ettikleri hususlardan birisi de bu değerli dinciler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde eğer diyor siz Cami'de veya mescitte cemaatle namaz kılmanın sevabını bilseydiniz kollarınız, bacaklarınız kesik olsa bile yuvarlana yuvarlana gider, namazı orada eda ederdiniz. Başka bir yerde de içimden geliyor ki diyor Allah Resulü. Müezzin kamet getirdiği zaman namaza gelmeyenlere içimden geliyor ki gideyim. Onların evlerini başına yıkayım veya yakayım diyor. Yani her şeyde rahmet peygamberi olan, şefkat peygamberi olan, kendisini taşlayan, başına işkembe geçirenlere bile beddua etmeyen bir peygamberin ümmeti için niçin bunu söylediğini düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler? Ümmetinin ne kadar çok şey kaybettiği hususunda çok iyi bildiğinden onun idrakinde olduğundan dolayı Allah Resulü camiye namaz için ezan okunduğu zaman, kâhmet getirildiği zaman camiye, mescide gelmeyen ümmetinin neler kaybettiğini bildiğinden dolayı içimden geliyor ki gideyim evlerini başına yıkayım veya yakayım diyor. Bu noktadan amelde istikamet çok önemli. Namaza dikkatten, namazı huşu ve hudu ile kılmaktan, ifrat veya tefrite sakınmaktan, bazen oluyor. Bakıyorsun adam yeni başlamış, Allah'a ah, sakal uzatıyor, sarık sarıyor, bilmem ne diyor. Allah'ım ya Rabbi'm, sanki sahabe dönemde gelmiş, ama bir ay iki ay sonra bakıyorsun sakal da gitmiş, sakal da gitmiş, sarık da gitmiş. Allah Allah, adama bakın artık cemaate de gelmiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amellerin en hayırlısı az ve devamlı olanıdır buyurur. Yani siz bir ay çok hızlı koşmuşsunuz, çok hızlı ibadet etmiş, çokça fazla Kur'an okumuşsunuz. İkinci ay hiçbir şey yok. Hayır bu Allah Resulü'nün tavsiye ettiği, benimsediği bir amel değil. Sonrasında yemede içmede bakın. Bu konuda da maalesef. Bizler yeme içme gibi bir hastalığa diyeyim ben çünkü birçoğumuz itibariyle bakıyorsunuz hele hele şehrimizde maalesef artık yani göbek sanki böyle herkeste oluşur hale gelmiş daha bir de gayet pişkin bir ifadeyle balkonsuz ev olmaz daire olmaz göbeksiz adam olmaz diye de gayet böyle lau bali çok böyle bana çirkin gelen bir yakıştırmayla da bu işe böyle bir şey bulma içerisinde insanlar mazeret bulma fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde çok yemenin çok içmenin tabi çok yiyip çok içince bu çok uyku getiriyor çok gaflet getiriyor insanın şehevi arzularını tahrik ediyor çok yiyen bir insanın gözünün yaşı olacağını zannetmiyorum ben değerli dinleyiciler. Hakikaten çok yenilmesi gerekseydi Efendimiz yerdi. Efendimiz isteseydi cennetten cennet yemeklerini Cenab-ı Hak ona ikram ederdi. Hazreti Meryem Validemize ikram ettiği gibi. Ama Allah Resulü kul bir peygamber mi yoksa kral bir peygamber mi kul peygamber diyor. Ve bir gün aç, bir gün tok geziyor. Ve daha önce de hatırlarsınız, yemekten doymadan kalkıyor. Az yerdi, yemekten doymadan kalkardı. Bu ifadeyi söylerken kendi nefsimi de katıyorum. Allah Resulü'nün günde üç öğün yemek yediği vaki değil, değerli dinleyiciler. Hatta geçen bunu bir yaşlı amcamızla paylaşırken, Evladım dedi çok yaşlı bir adam. Daha önce bizde de dedi iki öğün yenirdi. Bu şu Cumhuriyet tarihinden bu tarafa. Bu üç öğün bize Avrupa'dan ithal edildi dedi. Biz daha önce iki öğün yerdik dedi yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç öğün yediği vaki görülmemiş. Şimdi çok yiyeceksin. Çok çeşitli yiyeceksin. Üç öğün yiyeceksin. E ondan sonra Gecen teheccüdü olacak da, o teheccüde gözyaşlarınla seccadeyi ıslatacaksın da, gönüller Allah Allah diye atacak da çok zor. Çok zor. Mümkün değil değerli dinleyiciler. İşte yeme ve içme meselesinde çok enteresan bakın. İnsanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az yedi diye, az yemiyorlar da, ben zayıflayayım, zayıf kalayım, işte modaya uyayım falan mankin gibi olayım diye az yiyorlar. Çok enteresan. Halbuki Allah Resulü az yedi diye yese sevap kazanacak. Adeti ibadet olacak. Bir de ayrı bir şey enteresan. Size ben bir 40 kilo 50 kilo üstünüze yüklesem siz ne kadar taşırsınız bunu? Beni ne kadar çok sevseniz bile 1 saat 2 saat 1 gün 2 gün. Bir hafta iki hafta taşırsınız ondan sonra yeter be ya dersiniz. Mecbur muyum kardeşim senin benim üzerime yüklediğin yükü taşımaya dersiniz. Ama maalesef bakın bu çok yeme zevki bir dönem zaten Romalıları helak etmiştir bu. O Romalılar yiyorlardı yiyorlardı yiyorlardı. O yeme zevkini tatmin etmek için sonra bağışlayın gidiyorlardı. Belli yerlerde onları parmaklarını boğazlarına sokmak suretiyle çıkarıyorlardı. Tekrar gelip yiyorlardı. Ve bu mesele onları helak eder. Noktaya getirmişti. Şimdi bu fazla yeme meselesi insanların sırtına 50 kilo 60 kilo yük yüklüyor. Ve insan sabah akşam gece gündüz her sene her ay onu taşıyor. Ve gayet bunu da pişkinlikle zevkle böyle iftihar eder decesine. E Balkonsuz ev olmaz göbeksiz de adam erkek olmaz kardeşim bakın şimdi. E o zaman insana şunu diyesi geliyor. Üstad hazretlerinin zarara kendi rızasıyla gidene acınılmaz kardeşim ne yapayım ben. Senin o göbeğin, senin o kilonu ancak mezarındaki kurtları sevindirir. Beni sevindirmez. Efendimiz'i sevindirmez. Melekleri sevindirmez. Mezarındaki kurtlar sevinir daha fazla orada et yemek için. Yemede içmede de istikamet değerli dinleyiciler. Bağışlayın belki sözüm çok ağır gelecek ama e ne yapalım dost acı söylermiş. Zaten günümüzde en fazla böyle acı söyleyen dostlara ihtiyacımız var. Öyle idareciler vardır. Etrafında acı söyleyen dostları olmadığından dolayı hep yanlış yaparlar. Etrafında yalakalar, böyle hep şakşakçılar. Ne yaparsa efendim sen harikasın çok güzel şeyler yapıyorsun diyen insanlar o insanı aslında felakete sürüklüyorlardı da farkında değildir. Arkadaş vardır yaptığı işi hiçbir zaman karşısına ikaz etmez ama esas gerçek dost Üstad Hazretlerinin ifadesiyle sizin diyor ensenizde bir akrep olsa karşınızdaki şahı size onu ikaz etse, ihtar etse o sizin dostunuzdur. Ama ikaz etmeyen sizin dostunuz değildir. Yemede içmede, halde sözde ve bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp Nebiler, Sıddikler, Şehitler. Bu sözde dedi ya istikamet bu da çok önemli. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam mübarek dudaklarından yalan adına hiçbir şey südür olmamış. Hani o bir yerde diyor ya bu ağızdan ancak hak çıkar. İn ve illa vahyun yuha. O heva ve hevesinden hiçbir şey söylemez. İşte Allah Resulü şaka olarak olsa bile yalan söylemeyiniz buyuruyor. Şimdi içimize öyle alışkanlıklar yerleşmiş ki adam diyor ki bir Nisan şakası. Ama ya Rabbi öyle bir felaket ki birbirini korkutmalar, birbirini aldatmalar. Sonrasında o korkutmanın, o aldatmanın neticesinde karşıda biraz safsa onun karşısında kahkaha ile gülmeler. Bunlar ne Kur'an'da ne hadiste ne de bizim. Evliyaların, asfiyaların, sıddıkların yapmış olduğu şeyler değil değerli dinciler. Bir nisan şakası diye yalanlar söyleniyor. Halbuki peygamberimiz şaka olarak bile olsa yalan söylemeyiniz buyuruyor. Evet. İşte sözde ve bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp. Şimdi ifrat ve tefrit deyince aklıma bir şey geldi. Mekke'ye, Medine'ye gidenler şahit olmuşlardır. Hani Suudi Arabistan'da biraz Vahabilik damarı ağır bastığından dolayı bakıyorsunuz orada o sahabi efendilerimizin mezarları belli değil. Çoğuları kaybolmuş zaten. Olanların başında da sadece bir taş var. Şimdi bu tefrit. Ama bir de bizim burada sanki mezarın içerisindeki ölen insana azabını önleyecekmiş gibi o ölen insana fayda verecekmiş gibi mermerlerden işlemelerden güzel taşlardan mezarlar aman ya Rabbi sanki adam dünyada oturacak ev yaptırıyor bu da ifrat ama ikisinin ortası sadece o mezarın belirlenmesi açısından diyelim ki hani kara taş diyorlar ya onlardan yaptırdın o mezarın belirli olması noktasında bu da vasat yani her sahada bu böyle değerli dinçiler istikamet. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında istikamet var. Ve bütün davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp nebiler, sıddikler, şehitler ve salihlerin yolunda yürümeye itina gösterme şeklinde yorumlanmıştır ki Allah'ın rububiyetini, itiraf ve birliğini tasdik edip iman ve amel muamelelerinde peygamberlerin yürüdüğü şehrata yürüyenleri ötelerde saf saf meleklerin karşılayıp, korku ve tasanın kol gezdiği o ürpertici vasatta onları müjdelerle coşturacaklarını haber veriyor. İstikamet, tabiat mertebesinde mükellefiyetleri edaya, benlik mertebesinde hakikati şeriata, ruh mertebesinde marifete, sır mertebesinde de ruhi şeriata riayetle yaşanır ve temsil edilir. Bu mertebeleri bir hakkın görüp gözetmenin ne kadar güç olduğunu anlatması bakımından en büyük ruh ve mana insanının Hud suresindeki o 112. ayet bunu şöyle aklınızın bir tarafına yazmanızı sizlerden rica ediyorum değerli dinleyiciler Hud suresi 112. ayet Bu ayet için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim diyor saçlarımı beyazlaştı. Saçlarımı ak etti diyordu. Belimin kemikleri çatırdadı diyor. Belimi büktü diyor bu. Bu ayet "Festaqim kema umirt." Yani emir olunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresi ve benzerleri iflahımı kesip beni yaşlandırdı. Sözü ki "Festaqim kema umirt." Emir olunduğun gibi dosdoğru ol ayetine işaret buyuruyorlardı. Ne manidardır. Zaten onun duygu, düşünce ve davranışları da hep istikamet edalı değil miydi? Ve huzuru ruh hefzalarına kurtuluş ve ebedi saadete eriş beklentileriyle sığınan bir sahabiye ''Kul ementu billahi sümmes taqim'' ''Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol'' diyerek iki cümlelik cevamül kelim ile bütün itikadi ve ameli esasları ihtiva eden istikamete hatırlatmıyor muydu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa hayatında eğri büğrü bir insan mıydı ki? Bu ayet gelince saçları ak oldu değil. Zannediyorum onun saçlarının beyazlanması, belinin çatırdaması, iflahının kesilmesi onun ifadesiyle biz ümmete hesabına Şimdi herkesin bir doğrusu var kendine göre değerli dinleyiciler. Herkes kendine göre doğru. Hiç kimse yanlış yapmıyor. Zaten yanlış yapsa yaptığını da anlasa yanlışını yapmaz. O zaman dünyada insanların sayısınca doğru olur. Ama öyle değil işte. Doğru Allah'ın doğrusu. Hani daha önce bu misali sizlere verdim mi hatırlayamıyorum. Şimdi siz bir yeri ölçerken 10 metre diyorsunuz, 3 metre diyorsunuz. Niçin? Çünkü orada da fix bir standart bir metre ölçüsü var. Ama ben desem ki 95 santimlik bir mesafeyi biraz böyle o milimlerin arasını kısaltarak bir metre yapsam Bakın şimdi yine onu 1-2-3-4-5-6-7-100-100'e kadar 100 santimi bir metre yapsam bakın. Ama o gerçek standart metreye göre 95 santim olsa benim bütün ölçtüğüm şeylerin hepsi yanlış olur mu olmaz mı? Yanlış olur değil mi? Çünkü benim o metrem yanlış. Şimdi dolayısıyla ortada standart bir metre var. Herkes ona göre o uzunluk ölçüsünü ayarlıyor. Şimdi bu doğruda da bir standart olmalı. İşte o standardı cenabı Hak koymuş. Herkes o doğruya göre. Yani mihenk taşı Kur'an'dır. Mihenk taşı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam'dır. Allah'ın koyduğu, vaaz ettiği kanunlardır. İşte biz kendimizi Kur'an mihengine, Efendimizin sünnet-i mihengine vurduğumuz zaman, kendimizin doğru yanlış olduğunu görürüz. Yoksa herkes kendine göre doğru. İşte bu noktadan bizler adına Efendimiz, zannediyorum bu ayet benim saçlarımı ak etti, beyazlattı diyor. Şimdi bakıyoruz ki ticari, veya gayri ticari neyse. Adam tüccar. İşte bunu diyor ki mesela sana 15 günde ödeyeceğim. Bunu bizi dinleyen tüccar veya sanayici veya ticaretle uğraşan ticaret erbabı varsa onlara hitaben söylüyorum veya ticaret yapmak isteyenlere de söylüyorum. Ben bunu sana 15 günde ödeyeceğim arkadaş. Bu bir akitleşmedir. Bir anlaşmadır bu. Sonrasında mal alınıyor, satılıyor veya üç buçuk ayda ödeyeceğim mesela veya beş ayda ödeyeceğim. Mal geliyor, aradan bir ay sonra malı satan adam çekini senedini ödemesi için geliyor. Adam malı göndermiş, belki malın bir kısmı satılmış neyse. Ve bu sefer beş ay denildi ya, altı ay, yedi ay, sekiz ay. Ne kadar bağışlayın, kaktırabilirsem, ne kadar yutturabilirsem, ne kadar çok özür diliyorum ama giydirebilirsem vereyim bunu diyor. Şimdi gelen adam da biraz böyle dinden, imandan uzaksa karşıdaki adam da hacıysa, hocaysa veya namazlı birisiyse gelen malı satan adamın kafasında şu Allah Allah şunlara bak ya ben bir Yahudi ile alışveriş yapıyorum adam bir gününü aksatmıyor. Bir Almanla, bir Hristiyanla alışveriş yapıyorum bir gününü sektirmiyor. Ama adam Müslüman ya. Adam bana bir ay, iki ay geciktiriyor. Yahu din bu mu? İşte biz Tüccar, sanayici, ev hanımı, bakkal neyse her hareketimizle dikkatli olmak zorundayız değerli dinleyiciler. Biz çünkü Ümmet-i Muhammed'i temsil ediyoruz. Öyle ya. Ben şahıs olarak falan bir iş yaptım. Kimsenin umurunda olmaz. Ama sen bir hocaysan hani şu günümüzde binlerce insan zina ediyor. Binlerce insan bilmem kimle yatıp kalkıyor bir problem yok. Ama diyelim ki bir hoca bir imam böyle bir zina yapsın dünya ayağa kalkıyor. Niçin? Çünkü o bir camiayı temsil ediyor. Dolayısıyla biz ümmet-i Muhammed'den bir ferd olarak yaptığımız yapacağımız her türlü hal ve harekete dikkatli olmak zorundayız değerli dinleyiciler. Zira yaptığımız her kötü hareket Ümmeti Muhammed'e getirilen bir lekedir. İşte onun için istikamet çok önemli. Ve birisinden dinlemiştim yıllar önce, adama bak ya cennetten bahsediyor, ahiretten bahsediyor, hesaptan bahsediyor ama burada bizim hukukumuza tecavüz ediyor. Bu adam ne cennete inanıyor, ne cehenneme inanıyor, ne de ahirete inanıyor. Ben inanmıyorum bu adamın inandığına diye bir marsatan adamın bu şekildeki ifadesine şahit olmuştum ben. Onun için değerli dinleyiciler tabii mevzunun içerisine girip de böyle açıklama lüzumu hasıl olunca biz mevzunun daha yarısına gelmeden bizim sohbetin birinci bölümünün sonuna geliyoruz. İşte bu noktadan istikamet çok önemli değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hak bizi kendi razı olduğu bir istikamette inşallah eylesin. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasında Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzerine sabit kadem kıl diyor ya. Biz de ona diliyor dileniyoruz. Allah'ım senin emrettiğin, istediğin, razı olduğun istikamet neyse bizi şu bu ayırdetmeden, falan cemaat filan tarikat ayırdetmeden ümmeti Muhammed'i diye dua ediyoruz. Ne olursunuz? Bu mesele gelmişken bunu da ifade edeyim. Elinizi açıp dua ettiğiniz zaman yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen tüm müminlere dua edin. Sadece kendi camianıza değil, sadece kendi mütlerinize değil, sadece kendi taraftarlarınıza veya sevdiklerinize değil, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen tüm müminlere dua edin. Bunu inşallah duanızın eksilmez bir parçası haline getirin. Hatta ben biraz daha... Biraz daha diyorum imandan Kur'an'dan mahrum olan insanlara da Allah'ım yeryüzünde ne kadar varsa onların kalplerine de hidayetini lütfeyle Allah'ım diye dua edin. Meyhanedekilere, barlardakilere, gazinodakilere, fuhuş yapan fuhuşhanedekilere, cadde ve sokaklarda köprü altlarında tiner bali çekenlere aklınıza gelebildiği kadar bütün insanlara dua edin ne olursunuz. Çünkü doğa müminin en büyük gücü, kuvveti, en büyük silahı. Evet değerli dinleyiciler, işte bu istikamet tepesinin bir bölümünde geldik. İnşallah ikinci bölümde sohbetimizin devam edeceğim. Ama hakikaten bu istikamet çok önemli bir husus, çok önemli bir mevzu. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri istikametten ayırmasın. Allah iman ettim de sonra da dost doğru ol diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki cümlelik cevamiül kelim ile cevamiül kelim az kelimeyle çok şey ifade etme az ve öz cümleyle kelimeyle çokca mevzuyu ifade etme ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın hususiyetlerinden birisidir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevamiül kelimdir ...az ve öz kelimeyle çok şey anlatmıştır. Hadislerine bakarsanız, hadisi şeriflerine... ...bunu hisseder, buna şahit olursunuz. Onun için tabii bizim gibi insanlar, benim gibi diyeyim... ...çok kelimeyle az şey anlatıyor ama... ...Allah Resulü az kelimeyle çok şey anlatıyor. İşte bu cevamül kelim ile... ...bütün itikadi ve ameli esasları ihtiva eden istikameti... ...hatırlatmıyor mu diyor. İstikamet tepesinde seyretmeye sizlerle devam edeceğiz. Şimdilik sizi bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıp ikinci bölümde yine sizlerle inşallah beraber olacağız. Don't. Kapanan Başları hürmetine Aşkınla sızlayan Kalpleri hürmetine Secdeye kapanan Başları hürmetine Aşkınla sızlayan Kalpleri hürmetine Gecelerde Hürmetine, gazabınla bize bakma yarabbim Gecelerde dökülen yaşları hürmetine Gazabınla bize bakma yarabbim Rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma Tüz Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla. Huzurunda boynumuz bükme ya Rabbi. Cem'i peygamberlerin canı hürmetine Cihari yâh -i dini hürmetine Uhud şehitlerinin kanı hürmetine Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına yakma ya Rabbi kahve aşkına yakma ya Rabbi Kur'an aşkına yakma ya Rabbi. ve veya ezgiye amin diyoruz. Cenab-ı Hak bizi inşallah yakmasın. Bu tarafta... ...iman aşkıyla... ...Allah aşkıyla... ...insanların... ...imanını kurtarma aşkıyla... ...yananları... ...Allah öte, öbür tarafta yakmaz inşallah. Ve... ...kalbin zümrüt tepelerinin... ...istikamet tepesinde... ...inşallah beraber bulunuyor dedik sizlerle. Yine o istikamet tepesinde devam edeceğiz. Halinde istikamet olmayan hak yolcusunun bütün sayı gayreti boşa gideceği gibi heder ettiği zamanından ötürü de her zaman sorgulanması söz konusu olabilir. Yolun başında neticeye ulaşmak için İstikamet şart ve bir yol azığıdır. Sülükün nihayetinde ise hakkı bilmenin bedeli ve hak marifetine ermenin şükrüdür ve bir vaciptir. İşin başında zikzakların yaşanmaması, yol esnasında ferdin kendine murakabesi, nihayette de yabancı düşünce ve davranışlara bütün bütün kapanması, İstikametin önemli alametlerindendir. İstikamet erlerinden birini bilirim ki, Hidayet köyünün başını tutmuş durur. Bu, hüviyet nurlarına canını ısmarlamış, Ve tabiat kirlerinden pak olarak ölmüştür diyen hak dostu ne hoş söyler. Kul, istikametin talibi olmalı, Keşf-ü kerametin değil. Zira, Zira, İstikameti isteyen Allah hari kulladelere dilbeste olan da kuldur. Gönül kaptırdıklarımız mı yoksa Allah'ın istedikleri mi? Bunu bir daha ifade ediyorum. Daha önceki programlarında da ifade etmiştim hatırlarsınız. Maalesef insanlarımız çok saf ve samimi değerli dinleyiciler. Diyelim ki işte bende böyle harikulade bir hal tezahür etti. Farkında olarak veya olmayarak. Aman ya Rabbi! Benim geri kalan hayatımı hiç kimse görmüyor. O o kadar büyütülüyor ki aman ya Rabbi sonrasında dönüyorum bu sefer duyduklarımla kendi kendimi bir adam zannetmeye başlıyorum. Değerli dinleyiciler keramet ölçü değil. Biraz sonra Beyazide Bestami Hazretleri'nin ifadesini de size arz edeceğim. O büyük üstat bakın büyük zat. Ama bu ifadeyi bir daha size tekrar ediyorum. Kul istikametin talibi olmalı. Keşf-ü kerametin değil. Yani öte tarafta keşf-ü keramet bizi kurtarmaz. Aksine keramet aslında isar edilmemeli. Gerçek belki kerametin ishar etmez, saklar, gizler. Ama kendi gizlemesine rağmen bir yerden artık zuhur etmişse onun da elinde bir şey yok. Ama kul istikametin talibi olmalı. Sözümüz sözlerimiz yalan olmuyorsa, başka birlerini rahatsız etmiyorsak şu veya bu şekilde, başka birlerinin hakkını yemiyorsak onun hakkını gasp etmiyorsak, gıybetimiz yoksa, yalanımız yoksa, iftiramız yoksa, ibadette istikamet üzere isek, ticaretimiz istikamet üzere ise, ibadetimiz istikamet üzere ise, her türlü şartlarda, fakirlikte, zenginlikte, darlıkta, bollukta, ibadetimizden, inancımızdan, Yaşantımızdan taviz vermeyip istikamet üzere yaşıyorsak ve bununla birlikte insanlara da Allah'ı anlatıyorsak, Kur'an'ı anlatıyorsak, öğretiyorsak, Peygamberimizi tanıtma durumundaysak en büyük keramet bu. En büyük keramet nedir biliyor musunuz? Şu cadde ve sokaklarda giderken haramlar gözüne ilişmeden çarşıdaki alışverişini yapıp evine dönen en büyük keramet bu keramet istiyorsanız. Yoksa başka kerametleri biraz sonra Beyazide Beslama Hazretlerinin ifadelerinde de size arz edeceğim. Başkalarında da var o. Onun için kul istikametin talibi olmalı, keşfü kerametin değil. Zira istikameti isteyen Allah hari kul adallere olan da kuldur. Gönül kaptırdıklarımız mı? Yoksa Allah'ın istediklerimi. Şimdi bir şahıs tanıyorum. İşte bu falan efendi hazretlerini ziyarete gitmiş. Sonrasında otogardan indik diyor o efendi hazretlerinin bulunduğu yere. Dönüş biletini almadan, aceleden araba geldiği için diyor huzuruna gittik. Oturduk. Benim kafamda diyor. Acaba dönüşte bilet bulur muyuz, bulamaz mıyız? Bulur muyuz, bulamaz mıyız? Bu arada bize hoş geldiniz dedikten sonra "Bulursunuz efendim, bulursunuz. Biletinizi bulursunuz. Burada kalmazsınız." deyince diyor. Ben diyor şok oldum diyor. Aman ya Rabbi. Bunu da tabii bize böyle öyle bir anlatıyor ki bizim o gençlik dönemimizde yaşımız işte 20-21 falan. Biz de ağzımızın suyu akarak dinliyoruz bunu. Çok harika harikulade bir şey. Aman ya Rabbi yani. Bakın Böyle bile olsa bu ölçü değil. Sonrasında o bulursunuz efendim biletinizi bulursunuz diyen zat bu belki de sizi çok ciddi bir endişeye sevk edecek. Çünkü aradan 20-25 yıl geçtiği için söylüyorum. O şahsı tanımadığınız için söylüyorum. Ehli sünnet çizgisinden çıkarak şiraz eden kopma noktasına geldi değerli dinleyiciler. Adam öyle ifadeler kullandı ki kendi kendini imandan çıkaracak noktaya getirdi. Ölçü bu değil onun için. Ölçü nedir? İşte birinci bölümde ifade ettiğim her şeyde istikamet. En büyük keramet bu. Beyazıd-ı Bestamiye falan kimse suda yürüyor, havada uçuyor dediklerinde Hazret balıklar kurbağalar da suda yüzüyor. Sinekler, kuşlar da havada uçuyor. Görseniz ki bir adam seccadesini suya sermiş yüzüyor veya havada bağdaş kurmuş oturuyor. Zinhar, iltifat etmeyiniz. Onun hal ve hareketlerindeki istikamete ve onların da sünnete uygunluğuna bakınız buyurur. Anladınız mı meseleyi? Bunu ben demiyorum bakın. Hazreti Beyazid'i Bestami Hazretleri diyor. Ve bize harikalar atmosferinde pervaz etmeyi değil, istikameti ve kulluk zemininde yüzü yerde olmayı salıklar. İstikamet, Hakk'a kurbet yolunda üç basamaklı bir merdivenin son basamağıdır. İlk menzil takvimdir ki, Hak yolcusu bu mertebede İslam'ın nazari veya ameli kısımlarında temrinat yapa yapa onu tabiatının bir parçası haline getirerek, bir ölçüde nefsini aşmaya muvaffak olur. İkinci menzil, ikamet ve sükundur ki, salik, alem emre ait, mesavi ki, riya, süma ucuk gibi kullukla te'lifi imkansız yaramaz şeylerdir. Bunlardan uzaklaşarak, kalbini şirke ve şirk şaibelerine karşı korumaya alır. Üçüncü menzil, istikamettir ki, bu makam seyyâha, Sır kapılarının aralandığı makamdır ve ilahi varidatın keramet ve ikram ünvanıyla indiği kutup noktadır. Bu manadaki istikamet ehli hak arasında biline geldiği şekliyle çok defa adiyattan sıyrılarak yedullah kuşağında kademe sıdk üzere yaşamaktır ve ilahi eltafın lütufların saanak saanak olduğu bir harikalar iklimidir. Bu iklimde çiçekler hiç sormaz. Burada yamaçlar Karkış bilmez. Ve burada hep baharlar Tüllenir durur. Evet. İşte Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Bu hususa temas Buyururken Kulun Kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim Olamaz lisanı dosdoğru olmayınca da kalbi müstakim olamaz ferman eder şimdi tabi kalp müstakim olması lisan müstakim olması siz zannediyorum anlıyorsunuz bu meseleyi ama geçen bir meslekte bir insanımızdan birisi geldi hocam bizim meslek öyle bir meslek ki ee Yalan söylemeden bu işi yapmak çok zor. Bakın şimdi işin vehametini anlıyor musunuz? Bizim meslek diyor öyle bir meslek ki yalan söylemeden bu mesleği icra etmek mümkün değil hocam. Mal satmamız mümkün değil. Para kazanmamız mümkün değil. İyi ama öbür tarafta da ben bakıyorum yalan söylenerek satılan malın kazanılan parasının haram olduğunu Efendimiz söylüyor. Ve o zaman adam kendi diliyle ben haram haramla oturuyorum, haramla kalkıyorum diyor. İşte bunun için Efendimizin bu hususta ifadesi ne enteresandır. Kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim olamaz. Lisanı dosdoğru olmayınca da kalbi müstakim olamaz. Birisi arıyor. Anneyi veya babayı. Adam onunla konuşmak veya görüşmek veya onunla bir yere gitmek istemiyor ya. Çocuğuna diyor ki evladım baban evde yok de yok de. Veya e, annem aşağı komşuya indi de. Bak şimdi bu yalan mı? Evet bu yalan. Hem öyle bir yalan ki. Öyle bir tehlike ki bu sen orada çocuğun zihnine, aklına, beynine yalanın tohumunu ekiyorsun. Ve sonrasında da çocuk annesinden, babasından gördüğüyle. Hayatında yalanı mübah görmeye başlıyor. Bundan tutun da hayatınızdaki söylemek zorunda kaldığınız demeyeyim. Çünkü yalanın söylemek zorunda kalınanı olmaz. Yani bakın muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bir ifadesini söyleyeyim size. Siz diyor bir yalan söyleyeceksiniz. O yalanın sonunda da cennete gireceksiniz. Arkadaş diyor. Ne o yalanı söyleyeceksin ne de o cennete gireceksin. Yalanın neticesinde gireceğin cennet bile yalandır diyor. Yalan bu kadar müminden uzak olması gereken. Ha şimdi orada bunu da şöyle arz edeyim. Söylediğin her söz doğru olsun diyor Üstad Hazretleri. Her doğru her yerde söylenilmez. Askersin, savaştasın veya sınırda nöbet tutuyorsun. Düşman seni almış yakalamış götürmüş. Sen orada tabii ki senin cephaneliklerinin senin ordunun sırlarını söylemeyeceksin veya birisi birisiyle ilgili kötü bir laf etmiş hemen gidip öbürüne ulaştırıp da yahu falan adam senin ilgili şunu şunu şunu söyledi deyip iki insanın arasını bozacak şekilde o gerçeği söylemeyeceksin yani Üstad Hazretleri zaten burada ölçüyü koymuş her söylediğin söz doğru olsun doğru olmalı ama her doğru her yerde söylenilmemeli. Ama insanın yalan söylemesine de mazeret yok. Hele hele şu günlük hayatımızda. Evet işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kulun kalbi müstakim olmadıkça imanı müstakim olamaz. Lisanı dosdoğru olmayınca da kalbi müstakim olamaz ferman ederler. Bir başka beyanlarında ise her sabah. İnsanoğlunun uzuvları lisan'a karşı yani dile karşı bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira sen müstakim olursan biz de müstakim oluruz. Sen eğri bürü olursan biz de eğriliriz derler diye önemli bir mevzuyu ihtarda bulunur Nebiler nebisin. Evet değerli dinleyiciler istikamet tepesinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabi. Kendim tam istikamet üzere olmayınca olamayınca istikamet tepesini de size ancak bu kadar arz edebildim. Benim bu kadar eğrilik büyürlüklerim içerisinde, bu ifadelerim içerisinde siz istikamet üzerinde olan dinleyicilerim gerçek istikameti inşallah anlamıştır. Ve Cenab-ı Hak bundan sonraki hayatımızı her noktada, her sahada, her şekliyle istikamet üzere, devam ettirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve son olarak da demiş, bir can alıcı hatırlatmayı da Esat Muhlis Paşa'dan dinleyelim diye bitirmiş mevzuyu. İstikamette gerektir revişi sıtku sebat yani istikamette gerektir gidişte halde tavırda sıtku sebat. Kademin yani ayağın merkeze koy devrede perkarın ucu, devrede perkelin ucu demiş. Böyle de bir Beyitle bitirmiş mevzuyu Cenab-ı Hak bizi istikametten ayırmasın Rabbim istikametten ayıracak her türlü hal ve hareketten her türlü fiiliyat ve faaliyetten cümlemizi muhafaza eylesin diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın Rabbim dualarınızı o duası kabul olunan duası geri çevrilmeyen kullarının dualarının arasına dahil eylesin Rabbim istikamet isteyen ve istikameti yaşama yolunda olan cümle ehli imanı, ehli Kur'an'a yardım eylesin diyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz ve yine her zaman olduğu gibi bir şiirle inşallah programımı bitirmek istiyorum değerli dinleyiciler. Ezeli Nur, Nurdan çehrendeki bu nikap dene, güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl bunca sene geçmiş gidiyor baharlar beklerken, doğ ruhlara arştan gelen bürhanla. İnlet dört bir yanı altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken konuş ki hatipler haddini bilsin ilahi nefhanla ruhlar dirilsin sayende. Ta zirvelere erilsin. Başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap. Ey ezeli nur. Ey iklimi ziya etrafı huzur. Son demde bir kere daha ne olur? Ağır ışık karanlığı buarken Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar bütün bütün avazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun şu fani ömürlerimiz biterken.